iyi ki aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu Muhammedin Muhterem dinleyenlerimiz. Allahu Teala ve teccâs hazretleri Bizleri bize sormadan yarattı. Bu aleme gönderdi. Ve bize bir takım vazifeler yükledi. Bunlar bizim yapamayacağımız şeyler değil. Öyle olsa yüklemezdi. Buyuru estağizu billah. O kimseler ki iman ettiler. Yani inandılar. Neye inandılar? İnanılması zaruri ve mecburi olan şeylere inandılar. allah Teala'nın varlığına, birliğine, bütün kemal sıfatlarla muttasıf olduğuna, bütün noksan sıfatlardan nezih olduğuna, İsimlerine sıfatlarına iman ettiler. Meleklerine iman ettiler. Kitaplarına iman ettiler. Peygamberlerine iman ettiler. Ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye iman ettiler. Kadere iman ettiler. Hayır şer yaratılmak bakımından Allah-u Teala'dan olduğuna inandılar. Evet. Sonra ne yaptılar? Salih ameller işlediler. Namaz kıldılar, oruç tuttular. İmkanları var ise şartlara haizler hacca gittiler, zekat verdiler. Bunların yeri neresidir? Buyurmadan evvel "Lâ nukellifu nefsen illâ vus'ahâ." Biz kimseye gücünün yetmeyeceği şey yüklemeyiz. Buyuruyor. Niçin böyle buyuruyor? Yani benim sizden istediğim iman ve ameli salih kolaydır. Gücünüzün yettiği kadar demek kolayınıza gelen demektir. Çünkü beş vakit namazda beş yaşına çocuğun yapacağı kadar kolay bir şeydir. Oruç yedi yaşına çocuk bile tutuyor ya. Bunda büyük adama hiç zorluk yok. Muaz ibn Cebel radıyallahu hazretleri öyle mana verdi. La nükellifu nefsen illa yusraha la usraha gücünün yettiği kadar zannetmeyin ki son gücünün gücünün son noktasına kadar. Değil. Kolayına geldiği kadar. Hiç zorluk yüklemeyiz. Yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usru. Allah sizin hakkınızda kolaylık diler, güçlük dilemez. Buyuruluyor Atik Kerim'e Mevla bizim yükümüzü hafifletmek istiyor. Yuridullah ve yuhaffifu ankum. Muhulika insan İnsan zayıf yaratılmıştır. Ben yaratan benim, Allah buyuruyor. Ben yarattığım kulumun gücünü, kuvvetini bilirim. Ona gücünün yetmeyeceği şeyi zorlamam. Ülâki ashab cenneti. Şimdi iman edip ameli sağlayış isteyenler ne hal dedirler? Ülâki ashab cenneti. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennete sahip olacaklar. Hünfiâ halidûn. Ebedi cennetlerde kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Hiç sıkıntı çekmeyecekler. Ama araya ne sokuyor? Zaten biz kulumuza zoruna giden şeyleri yüklemeyiz. Kolayına gelen şeyleri yükleriz. Yani şimdi cennete girmek bu kadar kolayken allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolay amellere bağlamışken imanda hiç hareket bile lazım değil. Kıpırdamadan oturduğun yerde iman edebilirsin. Tasihi itikad edersin. İnancını sağlamlaştırırsın. Ehli sünnet vel cemaatin görüşlerine göre iman tazelersin. Hiçbir harekete taluk etmiyor. E, salih amel dediğin namaz, oruç Bunlar ne kadar kolay şeyler? Bu beş vakit namaz, dinin direği müminin yaraci namaz. Bu namaz olmadan adam sağlam Müslüman olamaz. Ahirette işi zor olur. E şimdi en zoru namaz gelir yine, çünkü her gün beş kere tekrar ediliyor ve bitmek bilmiyor. Birisine dedim niye namaz kılmıyorsun? Dedi bana ya Ramazanı tutuyorum dedi çünkü orucun başı var sonu var bu namazın sonu yok ya sonu olmasın işte. Kama Allah'da ma Mademet istemavat ve müezzin ikamet ederken kadı qabeti salah diyor namaz vakti hazır oldu namaza başlandı diyor ya işte o arada da cemaat ne demeli? Müstahabdlerdendir. Kam Allah ve damaha. Ma davetisse ma abat Gökler yerler durdukça Allah namazı daim ve kaim kılsın. Allah namazdan mahrum etmesin ya. Sen yaşadıkça, sağlık saatte oldukça, kafan sallandıkça namaz senden düşmez. Yaşa da kıl. allah Teala sana 24 saat veriyor. Bu 24 saat zarfında 48 bin nefes aldırıyor, verdiriyor. Bir nefes, Tıkansa dünyayı vermeye değer. Ama hepsi senin olsa da versen sana bir nefes verecek de yok. Mevla bu kadar değerli şeyler verdiğine göre biz niye onun rızasını kazanmak için hem kendi sağlığımız, sıhhatimiz, hem beden taharetimiz, hem ruh temizliğimiz, hem kalp efendim her şey namazda Mevla'nın durmakta bu kadar huzur var. Niye kılmayacaksın? Niye bitmiyor diye üşeniyorsun? Bitmesin ya. Belin eğiliyor. Rüka eylebiliyorsun. ağrın yok, sancın yok, secde yapabiliyorsun. O ne nimettir secde yapabilmek? Yarın ahirette hadi secde yapın buyurulduğu zaman da herkes secde yapmak isteyecek ama dünyada secde yapanlar mahşerde secde yapabilecek. Dünyada namaz kılmayanlar, secde yapmayanların belleri Kurşun gibi. Olacak hiç eğilmeyecek. Dünyada rükû edin, eğlen Allah'ın zorunda. Namaz kılın dendiği zaman da eğilmezlerdi. Şimdi eğilmek istese de eğilemez. Dünyada sağlık saat içerisindeyken secdeye çağrılıyorlardı, secde etmiyorlardı. Onun için yarın ahirette Secdeye çağrılacaklar. Hadi secde edin Allah'a denildiği zaman da secde edemeyecekler. Dert başı açtığı zaman, kol paça sıvandığı zaman, mahşerin şiddetleriyle karşılaşıldığı zaman secdeye çağrılanlar Allah'ın huzurunda secde yapmaya Güç ve imkan bulamayacaklar. Mevla öyle buyuruyor. Şimdi güç verdi, imkan verdi. Ruki edebiliyorsun, secde edebiliyorsun. Bunda senin hem bedenen hem ruhen, hem madden hem manen temizliğin var, arınman var, paklığın var, aklığın var, huzurun var, her şeyin var. Dünyanın ahireti namazdadır ya imandan sonra. Niye üşeniyorsun? İşte onun için Mevla buyuruyor? Ben size sormadan sizi yarattım. Sizi dünyaya gönderdim ama ebedi ahireti kazanmanız için gönderdim. Dünyada kalasınız diye göndermedim. Dünya bir misafirhanedir. Kalacak olsaydınız hiç ölmezdiniz. Sizden evvel ölenleri görmüyor musunuz? En yakınlarınıza efendim, ölüm ulaştığını görmüyor musunuz? En sevdiklerinizi ayrılamayız. Biz onsuz olamayız, yapamayız, duramayız. O öldü mü ben de daha yaşayamam dediklerimiz niceleri gidiyor. Biz hala yaşıyoruz. Onların ayrılığına nasıl dayanıyoruz? Mevla bir tahammül veriyor, sabır veriyor, dayanabiliyoruz. Ama bu bize niye gösteriliyor? E siz de böyle gideceksiniz. Mutlaka irtihal kaçınılmazdır, göçüş kaçınılmazdır, intikal kaçınılmazdır. Kimse burada kazık çakacak değildir. Adamın kazığını çökerler, çadırını kaldırırlar. O zaman düşünmek lazım. Kendimi ben yaratmadım. Beni Rabbim yarattı. Ben benim elimde değilim. O zaman istediğinde beni alır. Bana yine sormaz. Yaratırken sormayan, öldürürken niye sorsun? Aniden giderim, huzurunda hesaba çekilirim. Bir daha dönüşüm olmaz. Telafisi olmaz. Dünyadan tedarik imkanı kalmaz. Ama Mevla buyuruyor, ben sizi imtihana gönderdim. ama Gücünüz yetmediği şeyi size yüklemedim ki. Cennete gitmek bu kadar kolay oldu. Kolay oldu ama ne kadar kolay amellere bağlandı. İşte bir hadis-i şerif okuyoruz epeydir. Madde madde birkaç madde her derste anlatıyoruz. Ümmetin ahirette başına gelecekler, mahşerde insanların karşılaşacağı haller, hangi salih amelleriyle kurtulduklarına dair ne kadar malumat, zengin beyanlar var bu hadis-i şerifte. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hiçbir şeyi beyansız bırakmadı. Hepsini izah ettiler. Bu itibarla bize Mevla buyurmuş oluyor ki ey kullarım cennete girmek bu kadar kolayken siz cenneti kazanamazsanız siz zarardasınız. Siz ziyandasınız ve siz cehennemi hak ettiniz demektir. Neden? E, ahirete inanan, dirileceğine inanan cennete inanan, bu kolay amellerle kazanılacağına inanan gevşeklik eder mi? Dünyada 60 metre daire alacağım diye 60 sene çalışıyorsun da daireye giremeden mezara giriyorsun, emekli olamadan ölüyorsun, birçok planlarını gerçekleştiremeden, uyduklarına eremeden, erişemeden ölüyorsun mezara gidiyorsun. Sonsuz hayat ebedi cennet, Dünyadaki birkaç amele bağlanmış. İman ve ameli salih evla bunları rapt etmiş. Cennete girmek için bunları şart etmiş. E şimdi insan bunlara gayret etmez mi, heves etmez mi? Hangi amellerim beni cennete götürür diye düşünmez mi? Bu bakımdan gözümüzü açalım, agah olalım. Tavşan uykusuna kapılmayalım, gözü açık uyumayalım. Tavşan gözü açık uyur. Bakarsın sana, sana bakıyor zannedersin. Halbuki içi geçmiş uyuyor, seni görmüyor. Biz de böyle ayakta dolaşıyoruz. Bizi görenler de ayık uyanık sanıyor. Halbuki içimiz uyuyor. Gaflet uykusu bizi perişan etmiştir. Bu gaflet uykusu ancak Mevla Teala'nın uyandıracağı. Bizleri bu kendisinden uyandıracağı bir uykudur. Onun için Rabbimize dua edelim, niyaz edelim. Bu kadar kolay bir İslamiyet niye bazılarına zor geliyor? Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Senin çağırdığın İslamiyet Kur'an'la amel etmek, İslam'ı yaşamak şirk koşanlara, Allah'a ortak koşanlara çok ağır geliyor, çok zor geliyor. Çünkü kalplerinde hastalık var. Allah ortak koşmak öyle bir beladır ki, felakettir ki, bununla birlikte insan İslamiyet'in hiçbir hükmüne teslim olamaz. Taş taşımak kolay gelir, namaz kılmak zor gelir. Dağları taşıdın bana, ellerimle kazayım da iki rekat namaz demeyin bana. Namaz o kadar zor gelir. Ve inneha lekebîretun illa alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Mevla buyuruyor, namaz çok ağır bir şeydir, çok zor bir şeydir, çok büyük bir şeydir. Ancak huşur sahiplerine zor gelmez, ağır gelmez, büyük gelmez. Huşur sahipleri kimdir? O kimselerdir ki onlar Rablerine kavuşacaklarına kesin inanırlar. Allah'ın huzuruna döneceklerine, huzurunda hesaba çekileceklerine şüphesiz inanırlar. İşte onlar Mevla'yı görür gibi ibadet ederler. Ben mahşerde Rabbimin huzurunda hesaba çekileceğim. 50.000 bin sene. 50.000 bin sene bu ne demek? Hiç kıpırdayacak hal yok. İğne atsan yere düşmez. O kadar izdiham. İnsanlar kalıp gibi kalmışlar. Ne oturabilirler, ne istirahat edebilirler, ne dinlenebilirler, ne gölgelik bulabilirler, ciğerleri paralelmiş, ne su bulabilirler, ne yemek bulabilirler. Elli bin sene, bu neden evvel? Cennet cehenneme? Göçmeden evvel. Daha mahşerde bu. Böyle bir huzurda hesaba çekileceğim, ben Rabbime döneceğim. Dünyada bir zorun olsa hemen ya bir avukat bulursun, ya bir aracı bulursun, ya bir adamını bulursun. En zor işlerine de bir yardımcı bulursun. Orada kimse kimseye yardım edecek hali yok. Öyle bir huzura çıkmak var, hesaba çekilmek var. E bunu bilene namaz zor gelir mi? Oruç zor gelir mi? Kur'an zor gelir mi? Zikir zor gelir mi? Toprağın bugün üstündeyiz, yarın altındayız. Her an altına inme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir anda gideriz hiç. Bize sormazlar. Bir de azra ilaçırağın görünür önü, gözümüze. Birden görünür, elçiler gelir, yardımcı melekler gelir, canımızı çeker alırlar. Bizi bizde bırakmazlar, bedenimiz iskelet gibi kalır, odun gibi kalır. Ne duyar, ne görür, ne konuşur, ne yürür, ne alır, ne verir, ne duyar. Ama ruh bedenden ayrılır, o ruh ya cennet bahçesinde yerleşir ya cehennet çukuruna, İtilir, Mevla muhafaza buyursun. Durum bu, insanların başına gelecek bu, bugün ölenlerin başına gelmiş olan hal bu. Bugün ne kadar insanlar öldüler, gömüldüler, musalladan kalktılar. Kimisi kiliseden kalktı, kimisi havradan kalktı, kimisi efendim kendi inancına göre bir yerden kalktı, kaldırıldı. Kiminin cesedi yakılıyor, kiminin kül ediliyor, kiminin külleri sağlıyor, kiminin benim Budistler öyle yapıyor, değişik değişik işler. Bu kadar insan bugün öldü binlerce insan mevlaya gitti, hepsi Rabbin'e kavuştu ama nasıl kavuştu? Allahü Teala razı olarak mı buldular? Gazaplı olarak mı buldular? Melekleri görünce farkında oldular, iş işten geçti, vakti gelince elçiler bırakmaz. Sizin birinize ölüm geldiği zaman Tevffet o rusulüne. Elçilerimiz alır onu Canını öyle bir alırlar ki içinde biraz bile bırakmazlar Hani öyle Kırk ayaklar olur da vurusun vurusun yine kuyruğundan can çıkmaz Her tarafın ayrı canı var Fazlasını koparırsın yine ucu kıpırdanır Mevlana buyuruyor, ölüm geldiği zaman bizim elçilerimiz olan melekler canını öyle bir alırlar ki hayat eseri kalmaz. Hiç kıpırdanamaz. Ömle'i ferritun. Bizim elçilerimiz, görevli meleklerimiz vazifede ihmal göstermezler. İleri geri yapmazlar, acımazlar, bırakmazlar. Ne buyurulduysa onu yaparlar. Meleklerin vasfı öyledir. La ya'sûne Allah'a mâ Ve ef'alûne mâ yumerûn. Haklarında böyle buyurulmuştur. Allah'ın emrine karşı gelmezler. Emrolundukları şeyleri hemen yaparlar. Sümme ruddû ilallah-i hak. Hey gidi insanlar. Dostlarımız var sanırlar. Şu benim dostum, şu benim eşim, şu benim yarım, şu benim yardımcım. Hey ha. Ölüm meleğini gördükleri anda hakiki mevlalarına, gerçek dostlarına ama dostluğundan haberdar olmadıkları, kendisine vefalı davranmadıkları o yüce dostları olan allah Teala'ya döndürülürler. İşte o zaman anlarlar ey gidi benim dostlarım neredeler şimdi? İyi gün dostları nerede şimdi? Benim canım çıktı ruhlar alemine göçtüm. Kim bana yardım edecek? Mezara gömüleceğim, suallere cevap vereceğim. Kim benim elimden tutacak, yüzüme bakacak? Kabirde de Allah ile beraber, Celle Şahin'i mahşerde de Mevla ile beraber, sıratta da mizanda da, her yerde Mevla ile beraber. O zaman hakiki dost kime derler? Senden hiç ayrılmayana derler. Ayrılacağın dostları, efendim, Mevla'ya tercih etme, onlara bel bağlama, güvenme, sen hakiki Mevlan olan Rabbine güven. Helalü'l <gülüyor> ve ona ait, ferman ona ait, karar ona ait. On dediği olur. Ona işerse o olur. O sultan her kahet hahet an güner, alemi irade demidir an güner. Sultan odur. Ona derse o olur. Bütün alemi isterse bir anda viran eder. İsterse bir anda abat eder. isterse bir anda berbat eder. Görmüyor musunuz? Dünyayı ne hallere getiriyor. Kimin elinde ne var? Bugün siz kapladı İstanbul'u. Kim kaldırabilir? Dumana kim laf geçirebilir? Kalk desen seni dinler mi? Gemiler gidemiyor. Uçaklar inemiyor. Arabalar yol bulamıyor. Göz gözü görmüyor. Mevla'nın ayetlerindendir. Bu duhan, bu duman, bu sis. Bu ne acayip bir şeydir. İşte bir ayet size. Bugün yaşandı İstanbul'da. Bu ne büyük bir ayettir. Kim yapabilir bunu? Hangi depodan geliyor? Nereden ürüyor, türüyor, geliyor? Sonra nasıl açılıyor? Kim açıyor, kim duruyor? Sultan O. Alemin sahibi o. Hülkün maliki o. Her şeyi onu dinler. Bizim ruhumuz bizi dinlemez. Bizim beynimiz bizi dinlemez. Bizim karnımız bizi dinlemez. Mevla'yı dinler. Ağrı dedim ağrır. Geç dedim geçer. Hüküm onun. Evet. Dünyada hesap görenler var. Hesabı çabuk görenler var. Bazıları öyle çabuk muhasebe var ki makine yetişemez. Adam... Efendim hesap makinesinden yapar öbürü kafadan onu geçer. İşte hesap görenlerin en çabuğu kimdir? Ancak Allahu Teala'dır. Bir anda bütün insanları cinleri. Şu kadar insan cin var ya, ne kadar yarattı kullar, bu kadar kullar. 7 milyar üstünde 70 milyar altında kim bilir taa da ne kadar bilmediğimiz var. Bundan sonra ne kadar yaratılacaklar var. Cinler insanlardan bu kadar kat fazla. Melekler ona keza. Bu kadar alemler 18 bin alem Dünya sadece bir alem Bu kadar alemler hepsi Mevla'nın varlığına Birliğine alamet olduğundan Nişan olduğundan alem deniyor Gezegenler Ondan sonra Efendim Yıldızlar Gök aleminde neler neler neler neler, neler, neler. Mevla Teala Hepsini idare ediyor hepsini yönetiyor Rabbimiz o İşte onun huzuruna gittiler Bugün bu kadar insan öldüler, gömüldüler, o Mevla'nın huzuruna çıktılar. Şimdi hesaptadırlar. Cezadadırlar. Yani ceza karşılık demek. Ennâsü meciziyyûne bi'a'mâlihim in hayran fe hayru ve in şerran fe şerru. Herkes yaptığıyla karşılık bulacak. Hayırsa yaptığı hayırdır bulacak. Şerse yaptığı şerdir bulacak. Bundan Başka bir şey yok bu alemde. Herkes ameliyle efendim, Mevla'nın zurna gidecek, ameliyle çukuruna inecek. Ya işte insan bunu çok iyi düşünecek. Orada, Rabbimle kalacağım. Tek başıma kalacağım. Rabbimden gayri yardımcı bulamayacağım. Dostları onun şefaat ederler, yardım ederler ama onun izniyle yardım ederler. O olmadan onun yardım olmadan onun izmi olmadan menzelle diye Cebrail aleyhisselam bile şefaat edemez. Muhammed Mustafa bile şefaat edemez. Sallallahu aleyhi Ancak Allah izin verirse şefaat eder. Öyleyse, hakiki dost kim? Sen onu dost bil. Onunla aranı iyi tut. Onun emirlerini tut. Yasaklarından kaç. Kimse gözünün yaşına bakamaz. Kimse sana acıyamaz. Sana acımaz. Acımak isteyene kim acısın? Acımak kalkana kim acısın? Onun için okuyoruz. Salih amellerden böyle bu uzun hadis şeriften birer birer madde madde yani ahirette kurtuluşumuza sebep olacak amellerden okuyoruz. İşte hadis şerifte geldik. Nereye geldik? Ve min ümmeti fe kad mizanuhu فَثَقَّلُوا <fethikkaluğu> مِيزَانَهُ <mizanehu> Ümmetimden bir adam gördüm. Mizanı hafif geldi. Bu mizan وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذٍ الْحَقُ Yarın ahiret gününde tartı haktır. Ameller tartılacaktır. فَمَنْ et مَوَازِينُ فَاولَٰئِكُ ikumul <fethikkalându> الْمُفْلِحُونَ Sevap tarafı ağır gelenler ancak kurtulacaktır men gafat mavazinu fa ulai ka allazina khasiru <gülüyor> anfusuhum bima kanu bi ayatina mizan da tarafı hafif gelenler günah tarafı ağır basanlar işte onlar bizim ayetlerimize haksızlık etmeleri yüzünden kendilerini zarar ve ziyana uğratanlardır Allah'ın ayetlerine zulmedilir mi Mevlanın ayetine iman edilir, tazim edilir, hürmet edilir, onlarla amel edilir. Ama kimisi de ne yapıyor? Ayetlere zulmediyor. Ne demek zulmediyor? Gereken vazifeyi yapmadığından haksızlık ediyor. Mevla Teala öyle atala öyle vuruyor. Ateynasen <gülüyor> mudenne katim bi surten fuzlem biha. Salih Aleyhisselam'ın kavmi mucize olarak ne istedi? Koca kayadan dişi deve çıkmasını istedi. Çıkarttı mı Mevla? Çıkarttı. Kur'an-ı Kerim kaç yerde bu kıssayı? Beyan ediyor. Tekrar ediyor. Açık seçip bir koca deve Allah'ın özel yarattığı, kudretiyle yarattığı ana babası yok. Ana babası yani erkek dişi çiftleşmesinden meydana gelmemiş. Doğal yoldan, normal yoldan vücuda gelmemiş. Mevla Teala'nın Kün emrine muhatap olarak var ol buyurulması ile beraber bir anda var olmuş. O koca kayadan çıktı ya. Gözleriyle gördüler koca kaya. Hamile kadın sancıya tutulmuş gibi sallana sallana o deve çıktı ya. Ama ne yaptılar? Fazal-i Ona zulmettiler i̇şte Ayete zulmetmek ne demek? Bu deveye dokunmayın. Bunun içtiğine yediğine karışmayın. Buyurulduğu halde kalktılar deveyi kestiler. Birkaç kişi kestiler ama öbürleri de razı geldiler. Her gece de sordular. Onlar da kesin kurtulalım dediler. Çok su içiyormuş da bunlar kuyrukta kalıyormuş da... ...kuyunun suyu efendim bir gün ona bir gün bunlara yetmiyormuş da... ...Allah'ın devesini kestiler. Allah da onları helak etti. Kur'an-ı Kerim buna mümasil kıssalarla doludur. İşte ayete zulmettiler. Şimdi kimin mizanı hafif gelirse... Terazide sevabı hafif gelir, günah ağır basarsa bunlar ne yaptılar? Bunlar cehenneme düştüler. Kendilerini zarara uğrattılar, ziyana soktular. Sebebi ne? E bizim ayetlerimize zulmeder oldular. Şimdi başınızdan aşağı ayetler okunuyor. Hadisi şerifler duyuruluyor. Efendim bir düğme elinizin altında... Radyonun düğmesi evde, dükkanda, arabada, dünyanın her tarafından uyduyla, internetle, şair vasıtalarla bu kadar ayetler ve hadisler duyulma imkanına sahipsiniz. Dinleyip amel etme imkanına sahipsiniz. Peki neredesiniz, ne haldesiniz? Ahiret sermayesinden ne hazırladınız? Ne tedarik ettiniz? Kimlere bunu haber ettiniz? Sabah akşam saat dokuzda ayetler hadisler okunuyor. Konuşana bakma konuşturana bak. Benim bundan nasibim var. Belki hidayetim bu mağazdadır bu nasihattedir bu sözdedir bu sohbettedir. Çünkü kafadan konuşan yok. Benim aklım varsa senin benden fazla aklın var. Ben konuşabiliyorum da sen niye konuşamıyorsun? Beni dinleyeceğinde efendim seni niye dinlemesinler? Ama ben ayetten hadisten konuştuğum zaman bir farkı var. Çünkü neden Allah öyle buyuruyor? Celle Celalü Habibi şöyle duyuruyor dediğim zaman da seni beni yaradan Allah'tan haber geliyor. Sen başka işte uğraşmışsın, ben başka işte uğraşmışım. Aramızdaki fark bu. Sen de bu işte uğraşsan bunu öğrenebilirdin. Sen gittin doktor oldun, mühendis oldun. Efendim kasap oldun, manav oldun. Efendim, ziraatçı oldun, ticaretçi oldun. O da lazım. Helalından mübarek olsun, hayırlı olsun. Ni'ven malus salihü liruculus salih. İyi adama giyim ne kadar güzel. Ama ben de bu işle uğraşmışım. Çocukluğumdan Mevla bizi de bu işe koymuş. Bu ayetlerden, hadislerden haberim olmuş. E şimdi bilen bildiğini öğretecek. Öğretmesem, duyurmasam efendim, mesul olacağım, ahirete sorulacağım. Onun için. Ve ellüllil alimi minel cahili. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bilen birisi bilmeyen birine bildiğini öğretmediği zaman vay o alimin başına geleceklere, vay onun cehennemde çekeceklerine. Onun için biz diyoruz ki bildiğimizin zekatını verelim. Para istemiyoruz, bul istemiyoruz. Ayet-i hadis okuyoruz. Ya milleti bulun, duyurun, otursunlar, dinlesinler, derdimize derman arayalım, başımıza çare arayalım... Biz ölümlüyüz, biz Allah'ın emrine, fermanına, hükmüne mahkum kullarız. Biz kuluz. Kulun manası nedir? Köledir ya. Biz özgürlüğümüz yok, bizim hürriyetimiz yok. Biz Allah'ın elindeyiz bak. Yaşlanmadan edemiyoruz, hastalanmadan edemiyoruz, ölmeden edemiyoruz. Bizim neye gücümüz yeter ya? Bizim ancak Rabbimizin bize buyurduklarından amel etmeye gücümüz yeter. Lâ nükillifu nefsel lâv şâhâ. Size gücünüz yetmeyecek şeyi teklif etmedim ki Allah buyuruyor. Ben size namaz, oruç gibi, zikir, Kur'an gibi... Efendim, kolayınıza gelen şeyleri emrettim. E bunları yaparsanız bunlar gücünüz dahilindedir. Sizi cennete koyacağım Allah buyuruyor. Bu kadar kolay bu iş. Niye zorlaştırıyorsunuz bu işi? Niye zor geliyor size? İslam bu kadar kolay, bu kadar daire geniş, bu kadar helallar iken insan harama ne lüzumu var ya? Mevla bu kadar meşrubatları, içecekleri serbest etti. Efendim bu kadar meyve suları ne meyvesi varsa sık suyu çıkıyor ya narın suyu çıkıyor mangonun çıkıyor efendim karpuzun çıkıyor kavun her şeyin suyu var bu kadar meyveler ayranlar şıralar şuruplar efendim yüzlerce binlerce içecek çeşidi var hep helal ya e alkolü haram etti aklını başından alıyor paranı cebinden alıyor. ...karınla kavga ettiriyor... ...çocuklarına dayak attırıyor... ...evde uzunlu bozduruyor... ...nikahın sakata giriyor... ...imanın sakata giriyor... ...aklın başından gidiyor... ...ne konuştuğun belli olmuyor... ...efendim talak verirsin... ...efendim elfazı küfür telaffuzu dersin diye... evet böyle yanlışlıklar yaparsın... ...ezilirsin, arabanın altına kalırsın... ...neler olmaz ya... ...bunu sana yasak et... ...eşin sana niye zor geliyor... ...bu kadar saat oturmayı yaşlanmayı yatmayı hep serbest ediyor. E beş vakit namazın. Kaç rekattır bu ya? Bunu toplasan kaç rekattır? On yedi bu Bunun 17 on yedi dakikadır ya. Yani en kısa kılsan, uzun kılsan tabii. Daha çok süre. Bu nedir sana yirmi dört saat veren, her gün yirmi dört saat veren Allah sen nasıl bir yarım saat veremiyorsun ya? Ne nankör adamsın, ne vefasız adamsın. Sana bu saatleri bu dakikaları kimin verdiğini bilmiyor musun? Bak insanlar birbirine ne kadar teşekkür ediyor. Bir doktorun elinden şifa bulsa şifa yaradan Allah doktor sebep oluyor. Ona ne kadar minnettar oluyor ne kadar teşekkür ediyor. Efendim ölüm kalım ameliyatı oldum işte doktor sebep oldu diye. Ne kadar zaman onun iyiliğini unutamıyor ya. Geçen de anlattılar. Bizim bir arkadaş diyor birisine kalp nakli yaptılar. Tabii başka bir adamın kalbiyle yaşamaya başladı. Allahü Teala eceli gelmediyse bir sebeple kulunu yaşatır. Adama soruyorlar. Diyorlar ne, ne hissediyorsun? Başkasının kalbiyle yaşamak nasıl bir duygu? Adam da diyor ki o ölüp de kalbini bana taktıkları kişiyi hiç unutamıyorum. Efendim ben onun kalbiyle yaşadığım için onun kalbi bana takıldığı için ben devamlı o kişiyi hatırlamak durumunda kalıyorum. Kendimi buna mecbur hissediyorum diyor. E şimdi düşünmek lazım. Ey yedi biz Müslümanlar! Biz Allah'a, Peygamber'e inandık deyip gezenler. Ben kendime söylüyorum. Hepimiz işitelim, nasibimizi hissemizi alalım. ya. Bu kalbi bize Mevla verdi. Kurban olduğum Allah. Şimdi organ bağışıyla efendim kalbini aldığın adam, adam mı haberi yok ki? Adam zaten ölmüş gitmiş. Efendim hiç sağ iken sana bir kalbini verir miydi? İki böbreği olsa bir böbrekle yaşıyor, onu bile zor veriyor. Nerede kaldı ki kalbi verdi mi adam ölecek? Kim kime verir kalbini ya yaşıyorken? Hayattayken, saatteyken kalbimi vereyim denir mi sana? Epeki Sen o adamın kalbiyle yaşadığın zaman onu unutamıyorsun. Tamam. Sen de ona rahmet okursun tabii ki. Fatih okursun, hediye yaparsın. Bu doğaldır. Benle meşgulüm. Neredeyse meşgulüm. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama tabii burada... Esas düşünmemiz gereken meseleye dikkat çekmek istiyorum. O da nedir? Bana yoktan kalp veren Allah Celle Cireh. olur mu? E böbrek veren Allah. Böbrek siz olur mu? Ciğer veren Allah. Ciğer olur mu? Hangi organımızı düşünelim? Kim verdi bize ya? Hepsini Mevla yarattı. Bizi bir damla sudan halk etti ya. Ne anamızın haberi var ne babamızın haberi var. Mevla bütün uzuvlarımızı tamam etti. Yaratılışımızı mükemmel etti ehsen takvim üzere en güzel suret ve kıvamda halk etti. Şimdi bu Mevla'yı nasıl unutuyoruz ya? Nasıl unutuyoruz? O bize neler verdi? Ne iyilikleri var üzerimizde? Veli nimet ne demek? Nimetlerin sahibi demek. Gerçek manada veli nimetimiz kimdir? Ancak Allah-u Teala'dır. Hiç unutulur mu onun nimetleri, onun iyilikleri? Onun için ayetlere zulmetmeyelim. Bu derslere haksızlık etmeyelim. Bu kadar ayet hadis okunuyor. 45 dakikada bir saatte onlarca ayet hadis okunuyor. Bunlar hep Allah'ın varlığının birliğinin nişaneleridir, delilleridir, ayetleridir. Bu ayetleri şimdi dinlemezsen mezarda mı dinleyeceksin? Ne zaman dinlemeyi düşünüyorsun? Ne zaman amel edecek vaktin kalacak? Bak yarın ahirette neler olacak? Ümmetimden bir adam gördüm, mizanı hafif geldi mizanı hafif gelen cehenneme düşecek Allah buyuruyor. Cehenneme düşme tahammül edilebilir mi? İnsan o ateşe dayanabilir mi? Cehennem bu ya. Tavanı eritilmiş bakırdan. Cehennemin tavanı eritilmiş bakır. Böyle bir yer. Ondan sonra duvarları, kibrit taşları o kibrit taşı onu nasıl tutuşur biliyor musun? Bet kokusu var. Hiç tutuşması bitmez. Cehennem bu. Tavanı eritilmiş bakırdan, toprağı kurşundan, duvarları kibrit taşından, malzemeleri, yakıtları insanlarla yine kibrit taşlarından. Kur'an'da söylüyor ve kuudu et ne E şimdi böyle bir yerde durulur mu? İnsan biraz da fazla kalsa zaten ben hiç kalamıyorum. Tansiyonum hemen sıfırlıyor da bazıları biraz dayanabiliyor, kalabiliyor. Onlar ne kadar kalacak ya? Ateş yok, bir şey yok, bir yerine değen yok, dokunan yok, yakan yok, yanan yok. Yine de insan bunalıyor ya. Peki bu böyle bir yer eritilmiş bakır, kurşun, üstün, altın, bütün alev sarmış. İnsan bu, burayı göze alır mı? İşte mizanın hafif gelirse gideceğin orası. Mizanın niye hafif gelir? Allah'ın ayetlerine haksızlık edersen, dinlemezsen, amel etmezsen hafif gelir. Peki buna, bunu sevap tarafını ne ağırlaştırır? Hangi salih ameller ağır gelir? Bu hususta çok dersler yapıldı. Size çok konular aktarıldı. Bunların hepsi bir anda konuşulmuyor. Ama bu hadis şerifte özel bir madde söyleniyor. Kendinden evvel ölen çocukları geldi. Ço, ele küçükken ölürse, çocuk buluğa ermeden ölürse, buluğa ermeden, akıl balık olmadan, günah işlemeye başlamadan, efendim ölen çocuk, e, tabii ki anasına babasına şefaatçi olacak, mizanına konacak. Adamın iki çocuğu, üç çocuğu, hadis-i şerifte buyuruluyor, üç çocuğu, Kendisinden buluğa ermeden efendim günah işlemeye başlamadan üç çocuğunu kaybeden bir Müslüman sabrettiği için Allah'tan razı geldiği için ve onu ihtisap ettiği için sevap olarak saydığı için allah Teala ona cenneti söz veriyor. Mutlaka o çocuklar cennetin kapısında bekleyecekler ona şefaat edecekler onu cennete alacaklar çekecekler Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz söz veriyor. Hadis-i şerifte beyan ediyor. Mutlaka cennete hak etmiştir. Sahabe-i kiram hazara hatta tabii. Ee, iki çocuğu ölene de bu müjde yok mu? Var. Bir çocuğu ölene de bu müjde yok mu? Var buyuruyor. Yani tabii ki çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Hayır üzere yaşasınlar, iman üzere yaşasınlar, salih amel üzere yaşasınlar istiyoruz. Ama bizim elimizde değil. Ömür Ömrü veren Allah Celle Celaluhu Efendim kulların ecellerini tayin ve takdir eden Allah Celle Celaluhu. E, kimsenin elinde bir şey yok. Babası yaşarken, dedesi yaşarken e, çocuğu ölüyor, torunu ölüyor. Gence ihtiyara bakmıyor. Mevla böyle tayin buyuruyor. E, Müslümana düşen nedir? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz, onun mülküyüz. Biz ancak ona döneceğiz. Biz elimizde bir şey yok. İnnelillahi ma ve ma Ve Aldığı da Allah'ın verdiği de Allah'ın. Onun katında her şey belirlenmiş bir süreyledir. Allah'ın süresiz işi yok, ölçüsüz işi yok. Ve kullu Her şeyin kaderi var. İnna kullu Evet, hayatı da kaderle yaratıyoruz, ölümü de kaderle yaratıyoruz. Her şeyi biz kaderle yarattık. Hesapsız, kitapsız, rastgele iş yapmadık Allah buyuruyor. O zaman sana düşen nedir, bana düşen nedir? Başına gelen şeyin Rabbinden geldiğini bilmektir. Rabbinin hükmüne razı gelmektir. O ne yapıyorsa o benim dostumdur. Kullü mâ fe'alel hebîbü bu, Sevgilinin her işi sevgilidir demektir. Sabırdan öte rıza göstermektir. ...memnuniyetle karşılamaktır. Dostlar öyle yaptılar. İmam-ı Rabbani Kudşesir ruhu... başına musibet gelene yazdığı mektubunda... ...tesellim ne buyuruyor? Size sabredin diyeceğim ama... ...diyemiyorum. Sizi sabra... ...delalet edemiyorum. Çünkü... ...sabır dedim mi yine bir nevi zorlanma var. Zorla katlanma var. Ben size rıza yolunu gösteriyorum. Ya... Mevla kulunun boğazına bıçağı dayasa... Okul ondan zevk almalı buyuruyor. Rıza göstermeli, rıza hoşnutluk demektir. Nerede bizde okulluk? Nerede İsmail Aleyhisselam gibi yatıp kurbağana teslim olanlar? Nerede İbrahim Aleyhisselam gibi canını Niran'a teslim edenler? Allah için ateş atlayanlar? Nerede? Böyle bir kısır zamandayız, akım dönemdeyiz. Bizden hayır felah zor beklenir. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, amel edemiyoruz, yaşayamıyoruz, lafta kalıyoruz. Ama yine de konuşmak, dinlemek de yolun yarısıdır. Bu işleri konuşmayanın, bu taraklarda beze olmayanın bu amellerden nasibi hiç olmaz. Yine nasibi olacaksa bizim gibi konuşup dinleyenlerin nasibi olacak. Çünkü birbirini ikaz ediyoruz, Allah için nasihat ediyoruz. İnsanın tabii başına gelmeden kolay, evlat acısı zordur. Davulun sesi uzaktan hoş gelir yanına geldi mi kulağını patlatır. Onun için zor Allah Teala imtihanlara bizi tabi tutmasın. Kaybedeceğimiz imtihanlara tabi tutmasın. Rabbim imtihan buyurmasın. Rabbim dünyada ahirette hasene afiyetler ihsan etsin. Rabbim imtihan edeceği zaman kazanmak musibetsin. Velakin olur. Burası dünyadır. Hep istediğin başına gelmez. Ma kullu ma yetemennel mer'u yudriku. Tecrirriyahü bimala teştehissüfünü diyor şair. Allah'ın dostları ne güzel söylüyor. Ya. İnsan her canının istediğine ulaşamaz. Rüzgarlar bazı gemilerin istemediği taraftan eser. Hep geminin siparişine göre rüzgar mı eser? Öyle ki istediği tarafa gidecekken tam tersten eser. Onun için insanın çok istemediği şeyler de baş gösterebilir, gösterebilir. Burada nedir? Yapan kim? Fail kim? Halib kim? Yaradan kim? Allah-u Teala. O zaman o benim sahibim, o benim veliyim, o benim Mevlam. O bana kötü yapmaz, o bana şer dilemez. Hakşerleri gayr eyler. Zannetmek iyi gayr eyler. Arifanı seyre eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. O mübarek kelamı ı hüccet olan zat. Marifetname sahibi. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefiz umur eyle. Görelim Mevla neyler neylersek Bu niye böyle oldu? Bu niye şöyle oldu? O niye öldü? Bu niye kaldı? Yahu niyelerle, niçinlerle, nereye varacaksın? Deme bunları, bırak bunları. Sen ne yap? Rabbimin işi yerindedir. Rabbimin bir ismi hekimdir. Hakim her ne işlerse işi yerinde demektir. Onun yersiz yanlış bir işi yoktur. Ben işlerimi ona ısmarladım de. İşlerini ona ısmarladıktan sonra Bela kalmaz, sıkıntı kalmaz. İşler Allah'u Teala'yı Teala'ya ısmarlandıktan sonra Mevla dünyanın ahiretini mamur eder. İşte bak adamın mizanı hafif geldi. Adam cehenneme girme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Tam o anda küçük çocukları ölmüşüdü dünyada. O da sabretmişti, sevabını Allah'a ısmarlamıştı. O çocukları geldi mizanına konduğunda mizanı ağır geldi. İşte durum bu. Boş işi var mı Allah'ın? Celle Celaluhu boşuna güzel mi kulunu? Ama kul da hamd edecek. Şükredilmez musibete. Ne edilir? Hamd edilir. Elhamdülillah ala hal. Her halükarda Allah'a hamd olsun denilir. Sibel kübri ve Bir gavurluk, bir sapıklıkta hamdedilmez Geri kalan her halde Rabbimize hamd etmek durumundayız. Ya elimizden ne gelir? E zaten... Hamd etmesen, isyan etsen, karşı gelsen, kalkıp kendini parçalasan ne olacak? Çocuk geri mi gelecek? Yok. <gülüyor> Başına bir felaket geldiğinde, yanağına tokat atan, yakasını yıpratan ve cahiliyet sözleri konuşan, bizi mi buldu, Allah bizi mi buldu, başkası yok muydu, bu da nereden geldi diyen, bizden değildir buyuruluyor. Onun için... Bu, çocuğun kaybı büyük bir musibettir. allah Teala bizi bunlarla imtihan edeceğini vaat etmiştir. Ve lenebluvennekum bişeyin minel vel vel enfusi vel Yemin ediyorum sizi deneyeceğim, sınayacağım, imtihan edeceğim. Neden? Ben sizinle mal olduğunuzu bilmiyor muyum da imtihanla meydana çıkaracağım? Yok! Biliyorum ama size de bildireceğim, herkese de göstereceğim. Yarın ahirette imtihanı kazanan, kaybeden herkes tarafından belli olacak. Benim size imtihanım ne yolla olur? Benim bir şeyim çok, şeylerim çok, bir şeyle olur. Korku gelir. Düşman korkusuyla efendim imtihan ederim. Açlıkla imtihan ederim. İşte Ramazan orucu açlık imtihanıdır. Onun sonrasında kıtlık olur, kuraklık olur, imtihan ederim. Malınızı noksan ederim. Efendim tarlanıza bora vurur afet felaket vurur canınıza noksan ederim efendim bir tarafınız hasta olur felç olur efendim hastalıklar farklı hastalıklara Müptela olur ürünlerinizi meyvelerinizi eksik ederim bunlar hep benim işim kimsenin dakhli müdahalesi yok İşte bu hadin tefsirinde ne buyuruyor Femeratı bir tefsir sahibi diyor ki gönül meyveleri çocuklardır. Çocuklarınızı da alarak efendim sizi imtihan edebilirim Mevla buyurmak istiyor. Bu manayı teyiden bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İdamate veledül abdi. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Yakulullah'a ve meleketi Allah Teala meleklere soruyor. Kadaztun Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Fe <gülüyor> ne? aldık ya Rabbi. Biz emir kuluyuz. Ne dersin, ne buyursan onu yaparız. Mevla soruyor. tüm <gülüyor> Gönlünün meyvasını aldınız mı? İşte bak Mevla çocuğu gönlün meyvası olarak niteliyor. Meleklerine nasıl soruyor? Gönlünün meyvesini aldınız. Bak insanın evladı insanın parçasıdır ya. Fatimatun <gülüyor> minni. Buyurdu Resulullah kızı Fatıma için. Sallallahu aleyha ve radiyallahu Fatıma benim parçamdır diyor. E bizim de evlatlarımız bizim parçamız ya. Allah bizi imtihan etmesin. Böyle dua edelim biz. Ama oldu imtihan ettiyse ne diyelim şimdi? Bak Mevla soruyor. Gönlünün meyvesini aldınız mı? ne aldık ya Mevla soruyor peki kulum ne cevap verdi? Ne dedi? Bunu nasıl karşıladı? Mevla görmüyor mu? Bilmiyorum, biliyor. Ama melekleri şahit tutuyor. Cilve-i rabbaniye tecelli ediyor. Mevla'mızın sünnetullah, adetullah böyle cereyan ediyor. Her işi şahitli yapıyor. Kalu Ya Rabbi sana hamdetti. İnna ve Biz Allah'a aitiz. Onun mülküyüz. Alan da o, veren de o. Biz ona döneceğiz diye e, istirca istirja duasını okudu diyorlar. Bunun üzerine Mevlana buyuruyor. İbnüli abdi beyten fil cenneti ve semuhu beytel hamdi. Benim bu kuluma hemen cennette bir köşk yapın ve o köşkün adını adını hamd köşkü takın. Hamd köşkü. İşte yemeği yedin mi biler hemle demeyi unuduyorsun. Lezzetli yemekleri yediğin zaman elhamdülillah diyorsun ya. Ha iş işte öyle baklava börek yedin elhamdülillah denmez. Ya başına bir felaket gelince de elhamdülillah denecek. Niye onu diyorsun? Nimet geldi mi ihmale giriyorsun Rabbini unutuyorsun. Musibet felaket geldi mi yine Mevla'nın imtihanını unutuyorsun. Birinde efendim... Taşkınlık, şaşkınlık yapıyorsun, şımarıklık yapıyorsun. Ötekinde sabırsızlık, tahammülsüzlük yapıyorsun. Sabır lazım, sabır lazım. Bu, bu müjde ne zaman kazanılır? Sabredenler tarafından kazanılır. Ama hemen sözün olacak? Elhamdülillah olacak. İnna lillah ve inna li raciun olacak. Yoksa bunları konuşuyorsun, dinliyorsun ama başına bir bela geldi mi, nereden geldi diye bas bas bağırıyorsun. Bu dualar nerede lazım olacak? Bunlar ne vakit amel edilecek? Helim Ağa'nın hikayesine döndü. Ne derdi? Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Balıklama, kurbağalama, şu bu köpekleme. Neyse, her türlü yüzmeyi biliyormuş eşek. Ama nerede? karada? denize düştü mü hepsini unutur, boğulur derdi. E ne yaradı şimdi dışarıdaki yüzme ta şeyleri, tatbikatları? O zamanı gelince lazım olacaktı. Onun için... Hiçbirimize lazım olmasın diye dua ediyoruz ama başımıza geldiğinde de ne diyeceğimizi bilelim öğrenelim. Bir elhamdülillah demeyi hepimiz biliyoruz. Bir inna ve inna bunun manası ne demek? Bunu hazmederek bir rıza üzere bunu okumak ne demek ya? İşte bak mizanı hafifken ölen çocukları geldi mizahını ağır getirdi. Tabi o çocukları da günahkar çocuklar değil. Buluğa erdikten sonra onun da günahı başlıyor. Bu sefer ona da mizan kurulacak. O nerede gelsin senin mizanına konsun. Onun mizanına ne konacak bakalım. Bu sefer ona da mizan kuruluyor günah seva bu başladığı çağda. Öldükten sonra. Ama bulu ermeden ölende onun mizanı yok ki. Mesul olmamış, mükellef olmamış. O ne oluyor? O babasının mizanına konuyor. Anasının mizanına konuyor. Mizanlar getiriyorlar. Böylece şefaat ediyorlar. Ama mesele Musibet ilk vurduğu anda Mevla'yı unutmamak. Bütün işin temeli Allah şuuru, Allah sevgisi Celle celle celaluhu Rabbinden haberdar olma meselesi. Alan o, veren de o meselesi. Çocuğun doğduğunda nasıl Allah'tan bilip elhamdülillah dendiği gibi başına bir musibet geldiğinde de yine Rabbime hamd olsun deyip tabii ki üzülmek var. Üzülmek elde değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vefat ettiğinde o da gözyaşı döktü. Ağladığını gören eshab, Ya Resulullah sen de mi dediler? Buyurdu, اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُوا الْقَلْبَ يَحْزَنُوا وَلَا نَقُولُوا اِلَّا مَا يَرْضَى عَنْهُ رَبْبُنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ Gözden yaş gelir, elde değil kalpte üzülür ama biz Rabbimizi kızdıracak sözler sarf etmeyiz. Ancak Rabbimizin razı olacağı hamdleri yaparız. Oğlu da kucağında ne buyurdu ey İbrahim biz senden ayrılıktan dolayı elbette çok üzgünüz. Üzülmek vardır ama sesli ağlamak yoktur. Ağıt yakmak yoktur. Yaka yıpratmak yoktur. Sesli ağlamak da çok büyük vebaldir. Ölünün de ruhunun azap görmesine sebeptir. İnnel meye cele bu bi bab'i bukai ehlihi عليه buyuruluyor. Hadis-i şerifte. Kabirde yatan ölüler geride bıraktığı ailelerinin bazı ağlamalarından dolayı azap görürler. Yani oradaki azap da tabii kabirdeki ölünün günahı yokken niye azap görsün? Onun manası da şudur. Bıraktıkları insanların yaptıkları onlara arz ediliyor. Bak Kasr Arifane dergisi her ay çıkıyor. Mutlaka dergiyi temin edin okuyun. Biz orada Hayır ben kendi yazılarımda bilhassa e, tevessül meselesini işlerken orada ölüyle diri arasında fark olmadı. Ölünün de diri gibi duyduğu, işittiği ve ölülerimize yaptıklarımızın arz edildiği sabah akşam yaptıklarımız ölülerimize yakın akrabamızdan ölülerimize arz ediliyor. Yoksa bize alakadar etmeyen adama niye gösteresin bizimle yaptığımız? Baban ölmüş, deden ölmüş, çocuğun ölmüş bunlara yaptıklarımız arz ediliyor. Güzel amellerimize sevinip memnun oluyorlar. Allah hamd ediyorlar. Ya Rabbi sen onları yolunda sabit eyle diyorlar. Kötü amellerimiz gösterilirse Allah muhafaza namaz kılmamış, içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş. Çok üzülüyorlar. Allah'ım raci'bihim, Allah'ım mehdi'yim. Ya Rabbi idare et, Ya Rabbi yoluna döndür diye ölülerimiz bize dua ediyorlar. Bu çok önemlidir. Ebu Ayyub El Hazretleri İstanbulumuzda yatan işte İstanbul'da vefat etmeden evvel kahtane taraflarında çadırdaydı. Ağırlaşmıştı. O arada işte vaz eden birinin de bu şekil anlattığını duyunca ona dedi ki sen bu rivayeti sağlam bir senedin var mı? Do doğru bir bilgin var mı da konuşuyorsun? De, o da yemin etti, yemin edince aman ya Rabbi dedi. Benim dedi falan falan sahabe arkadaşlarım vefat etti. Ben arkalarından kaldım. Beni onlara rezil etme, mahcup etme ya Rabbi. Ben onlardan sonra günahlara düştüm diye Ebayi Belansar Hazretleri tevazu buyurarak vefatından önce böyle dua ettiği rivat ediliyor. Arifan dergisini okuyun. Mutlaka okuyun. Ne ilimler var ya bu kadar uğraşılıyor, çabalanıyor, bu kadar meseleler anlatılıyor. Hele o tevessül ne ilimler. Onu çok inkar edenler var. Onun ne kadar delilleri var. Buluyoruz size. Yazıyoruz elhamdülillah. Allah verdiği fırsatı vakti size hizmette harcamayı nasip ediyor. Biz bundan memnunuz, mutluyuz ama siz bu hizmeti niye kabul etmeyesiniz? Niye istifade etmeyesiniz? Ya bunlar rastgele yazılan şeyler değil. Hepsi ayetlerden, hadislerden, ulemanın beyanlarından alınma şeyler. Onun için ölünün ağlamasından, e, dirinin ağlamasından ölü azap çeken ne demek? E, ona gösteriliyor ki senin ardında bıraktığın oğlun, kızın, karın, kocan neşe böyle bağıra bağıra çağrı ağlıyor. Bu sefer o üzülüyor. Niye günaha düşüyorsun? İçki içmek nasıl günah, kumar oynamak nasıl günah, Ağıt yakmak böyle günah, sesli ağlamak, sesli Oo, böyle olmaz ya. İçin için ağlayabilirsin. İşte o zaman senin önünde ne yapıyor? Günaha düştüğünü gördüğü için hem de kendisinden sebep günaha düştüğünü gördüğü için çok etkileniyor ve üzülüyor. Bu da bir nevi azap oluyor yani. Bu manada hadis-i şerif tevil ve tefsir ediliyor ki bu çok muvafık bir manadır. Bu itibarla Sabretmek lazım. Bir kadın çocuğu ölmüş mezanın başında ağlarken Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yanından geçerlerken kadın onu tanımadı. Ne buyurdu kadına? Allah'tan kork. Sabret. Yani ne demek? Sabrederken ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Tabi bunlar gayri ihtiyari, duygusal şeylerdir. Ama bağırarak ağlama. Kadın da anlamadı, tanımadı işte. Dedi ki ya git işine dedi ya benim derdim beni beni yakmış dedi. Senin başına geldi mi böyle bir musibet dedi hiç anlamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi sünneti üzere efendim cahille cahil olmaz, sefiyle sefi olmaz. E, Kur'an'ın emri üzere selamun aleyküm daneptekil eyvallah ter geçer. Cahillerle işimiz olmaz e, cevap vermeden geçtiler ama sonra kadına ya sen ne yaptın? O kimdi sana sabret diye tavsiye eden biliyor musun? E bilmiyorum. O Muhammed Mustafa'ydı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya öyle miydi diye. Kadın bu sefer evlat acısını unuttu. Peygambere bu şekilde hitap etme acısı ve felaketiyle karşı karşıya kaldığından doğru Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah ne olur beni affet beni bağışla. Ben seni tanımadım. Kainat Efendisi buyurdu ki sen beni tanıdın tanımadığını ben söylemiyorum. Ben senin için üzülüyorum. Neden? Bak çocuğun öldüğünde sabretsen, rıza göstersen, mizanına konacak, sana şefaat edecek iken sen bu cevapları kaçırdın. Niye kaçırdın? <gülüyor> Sabır ne zaman makbul olur, başına musibet ve felaket ilk geldiği anda, darbeyi ilk yediğin anda Allah diyebiliyorsan, elhamdülillah diyebiliyorsan sen Allah'tan haberdarsın, sen gafil değilsin. Ama çok efendim bağırıp çağırdıktan sonra çana kırdıktan sonra ortalığı kırıp geçirdikten sonra Allah bismillah sabrın sevabı gitti. İnne ma'uvel sabirun ecrahum bighayri hisab. Namazın sevabı belli, orucun sevabı belli, haccin, zekatın her amelin sevabı belli, mahdud ve sınırlı. Ama başına gelen musibet ve felaketlere karşı sabredip Allah'tan bilenler ve Allah'tan razı gelenler Hadis-i buyuruyor. Razı olandan razı olunacak. Razı olmayandan razı olunmayacak. Allah'ın yaptığı işlere memnun olandan Allah memnun ve razıdır. Allah'ın kazasından kaderinden memnun olmayanlardan Allah razı değildir. Sana denmiyor ki tedbir alma. Tedbirini al. Sen tabi ki beladan bu sıvetten kaç ama senin elinde olmayan nedenlerle Kaza ve kader tecelli ettiğinde o zaman razıyım Allah'ım demek durumundasın. İşte herkesin sevabı belli ama sabredenlere sevapları hesapsız verilecek. Hesapsız! Bu ne büyük iştir bu ya. Ölçü yok tartı yok böyle mahşerde tutulacaklar. Allah'ın sevapları üzerlerinden aşağı boşaltılacak. İşte o zaman afiyet ehli dünyada başına bela gelmemiş olanlar onların mazar olduğu mükafatları gördükleri zaman da ne keşke bizim derilerimiz lime lime dökülseydi makaslarla demirden makaslarla vücudumuz doğransaydı kesilseydi bu ahirette sevap ne kadar güzel oluyor tam burada sevap lazım mizanda amel lazım dünyadaki afiyetimiz keyfimiz hepsi gitti dünyadaki nimetler de bitti belalar da bitti yani nimetlerin bir sevabı yok aksine sorumluluğu var ama belaların, musibetlerin karşılığında hesapsız ecirler ve mükafatlar var diye keşke dünyada biz de böyle büyük belalara uğrayıp da sabredebilseydik de ahirette de böyle mükafatlara erişebilseydik diyeceklerini hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. İşte bir madde okudum uzun bir hadis-i şerif biliyorsunuz ee, devam ettik epeydir hakikaten çok güzel ilimler verdi bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu arada Rabbimizin aklımıza ağzımıza getirdiği ayetlerden hadislerden kelamlardan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Böylece Rabbimizden niyazımız, Rabbimiz fazl-ı keremiyle lütfu keremiyle yarın ahirette yüzümüzü ak edecek inançlara ve amellere muvaffak eyleye bu dünya pazarından çarşısından bu bir kere kurulup bir daha dönülemeyecek olan bu alemden o sonsuz ahirete geri dönlemeyecek olan sonsuz ahirete gerekli olan tedariki görmeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Amin diyen dillerinizi cehennem ateşinden azade eylesin. Hepinizi Rabbim yolunun davetçilerinden, kulların hidayetçilerinden eylesin. Çevrelerinizde kimlere ulaşıyorsanız bu haberleri ulaştırıyorsanız, bu sohbetlerin vakitlerini duyuruyorsanız Allah'ım onlara da hidayetler halk eylesin, ulaştırsın. Amin diyoruz. Ve bu arada Rabbimiz İslam aleminde zulme uğramış bütün Müslümanları helas eylesin. Özellikle Filistin'de, Gazze'de <gülüyor> ve e, aktar arzının zulme uğramış, ambargo içerisinde kalmış, ilaçsız, yemeksiz, aç sefil durumda kalmış mazlum Müslümanları, mağdur kardeşlerimizi Allah'ım acil yardım eylesin. Ve bahusus vatanımızın bölünmemesi için, vatanımızın müdafaası uğrunda, efendim, serhat boylarında, sınırlarda ve sınır ötesi operasyonlarda, bu karda, kışta, bir metre, iki metre buz içerisinde teröristlerle, eşkıya ile çarpışan, onların peşine düşen Mehmetçiğimize, askerlerimize ve iç güvenliğimizi temine gayret eden polislerimize Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri nusret eylesin, yardım eylesin, mansur muzaffer eylesin, düşmanlarını mağlubu makur eyleyip Allah'ım verdiği bu emniyet ve hürriyet içerisinde vatanımızda ve İslam vatanlarında bölünmeler olmadan, İç savaşlardan, dış savaşlardan ve bütün gökten yerden gelecek afetlerden mesûnu mahfuz eyleyerek İslamiyeti yaşamaya ve bu mekanda, bu dünyada ahiret yurdunu kazanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bi hurmetullaha ve yasin ve sallallahu ala seyyidina mevlana, muhammedin ve ala ve sahbihi ve teslimen kathira ve elhamdülillahi rabbil alemin. İtibar haber.